bir hadis var mı diye sormuş hocam. Namaz kıldıkça kılan Allah'a yaklaşmıyorsa o namaz Allah'tan uzaklaştırıyor. Diye bir hadis var mı? Vallahi ben bu hadisi bilmiyorum. E, bilmiyorum. O zaman başka bir soru hocam. Allah'tan hev an-salat Allah'a nukatala salatel eh. Zayıf bir hadis. Ben bu hadisi bilmiyorum. Başka soru. Kaç şey soru alayım. Kafirleri inançlarından dolayı değil de kendi kişilikten dolayı sevebilir miyiz? Bir daha söyle. Kafirleri inançlarından dolayı değil de diyor kendi kişiliklerinden dolayı sevebilir miyiz? Şimdi bu, devamlı, bu tür şeyler devamlı Müslümanlar arasında konuşulur. Yani bir Müslüman bir kafiri inancından dolayı asla sevemez. Kesinlikle. Bir Müslüman bir kafiri inancından dolayı asla sevemez. Ve bu konuda Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetler ve sünnette de birçok hadis-i şerifler vardır. Ancak bir Müslüman Yahudi, Hristiyan veyahut da kafir olan bir kişinin güzel ahlakından dolayı onu sevebilir. Tamam mı? Çünkü o güzel ahlak esas itibariyle İslam'ın sahip olduğu bir unsurdur veyahut bir etkendir. Öyle değil mi? Çünkü İslam güzel ahlakı benimsiyor ve güzel ahlaka çağ yapıyor. Dolayısıyla mesela bir kafir var ki bir kafir var ki kesinlikle yalan atmıyor. Bir kafir var ki kesinlikle kimsenin ırzına falan göz dikmiyor. Bir kafir var ki hiçbir zaman komşularına şuna arkadaşlarına falan zarar vermiyor. Yani çok musallim bir kişi. Çok musallim bir kişi. Ve bu kişinin de babası bile olabilir. Onun için ileride inşallah bu ahlak bittikten sonra bir Anne ve baba konusunda inşallah bir ders işleyeceğiz. Yani Müslüman kadının ve Müslüman erkeğin annesine, babasına karşı olan tavırları nedir? Veyahut da babanın ve annenin çocuklarına karşı olan tavırları nedir? Bu konuda da inşallah değineceğiz. Örneğin, bir kişi yani şahıs Müslüman olmuş ama babası kafirdir. Kafirdir diye onun babasına karşı olan sevgi küfüründen dolayı değil onun öz babası olduğu için ve küçüklüğünde onu büyütüp ona baktığı için, iyilik yaptığı için orada o çocuk annesine babasına karşı olan sevgisi yine ne olur? Yine devam ediyor. Yani çocuk Müslüman oluyor, annesi babası kafir kalıyor. Tıpkı cahiliye döneminde Müslümanlar kafir iken sonra Müslüman oldular ve birçok kişinin anneleri babaları kafir kaldılar. Ve Özellikle Esma radıyallahu teala anha aleyhissalatü diyor ki ya Resulullah diyor benim annem o zaman daha müşrikti diyor benim annem diyor yani benim yanıma geliyor ben diyor ona yakınlıkta bulunabilir miyim diyor diyor ki aleyhissalatü evet diyor o senin annendir diyor sen ona yakın olmaya çalış diyor ona hizmet et onu sev niçin çünkü senin annendir dolayısıyla bu kişi ister annesi olsun ister babası olsun ister komşusu olsun ister akrabası olsun bu kafir olan kişi kim olursa olsun güzel ahlaktan dolayı sevinmesinde bir beis yoktur ama inancından dolayı kesinlikle kafiri sevmek caiz değildir. Allah